Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Bugün Hz. Rasulün örnekliği Mekke'de 12 yıl konu başlığında yaptığımız sonunların 21.sini yapacağız inşallah. Bugünkü konumuzun alt başlığı akabebiyatları ve toplumsal yapılanma. İkinci akabebiyatından sonra Müslümanların yaşadığı şehirler olan Mekke ve Medine'deki toplumsal yapı birbirinden farklıydı. Bir bıçak gibi İkinci akrabiyatı iki şehrin farklılığını ortaya çıkardı. İki toplumsal yapı, iki farklı anlayış ve iki farklı yaşam biçimini ortaya koydu. İki yapının farklılığı sosyolojinin el aldığı toplumsal yapılanmalardaki otoriterlik, iktidar, güç, erk konularında el alınıyor. Toplumsal yapılanmalarda toplumlara egemen olan bir düşünce, ideoloji veya Kur'an'ın ele aldığı gibi din mutlaka işin temelinde yatıyor. Kur'an hangi inanç, hangi ideoloji olursa olsun, söylem biçiminde bütün inançları, ideolojileri, toplumsal yapılara hükmeden örfleri, iktidarları, siyasi erkleri din olarak tarif ediyor. Din kelimesi geçen ayetlere baktığımızda bunların özetinden çıkan, konu bütünlüğünde çıkan şey, insanların Yaşam biçimine hükmeden, insanların yaşam biçimini, gerek bireysel gerek toplumsal olarak yaşam biçimini düzenleyen her türlü yapılanmaya Allah din diyor. Din tarifi üzerine şöyle kısaca bakarsak, çünkü bu toplumsal yapılanmalarda din önemli bir temel. Türkiye'de basılan devletin resmi sözlüğü Türk bir kurumunun sözlüğünde din Arapça kökenli bir kelime ve üç anlamda el alınmış. Birinci anlamda Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum. İkinci anlamda ise bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen. Üçüncü anlamda ise inanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü veya kültür olarak ifade edilir yani bugün Müslümanların anlamakta zorlandıkları anlamları Türkiye'deki devletin resmi sözlüğü din kelimesini incelerken bir düşüncenin, bir inanç yapısının ve bir ülkünün, bir kültürün, bir idealin din olduğu, din olarak tanımlandığını ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyet'ten sonra biliyorsunuz İslam'la yolunu ayırmış, hilafeti ilga etmiş, Uluslararası siyasette iddialarını bir kenara bırakarak Müslüman olmadığını ortaya koyacak tavırlar geliştirmiş. Yönetim olarak, devlet olarak, toplum olarak değil. Anayasasından dini İslamdır maddesini çıkardıktan sonra dinin yerine bir ideoloji koymuştur. Konulan ideolojiyi tanımlamak için de 1945 yılında yayınlanan Türk Dil Kurumu'nun resmi sözlüğünde Kemalizm Türk'ün Türklerin dinidir ifadesi din maddesinde Yazılmıştır. Yine 1944 yılında basılan Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde din maddesi küreleşme, kültür, medeniyet olarak tarif edilmiştir. Kur'an'da geçen din kelimesinin geçtiği ayetlerde yol, örf, erk yani güç, iktidar, yasa, inanç olarak ifade edildiği din kelimesinin meal ve tefsir çalışmaları yapan bilim adamları tarafından Arapçadan çevrilerek dilimize aktarılmaktadır. Din kelimesi, sözlükler terminolojisinde farklı değerlendirmektedir. Din maddesi, felsefe sözlüğü, inanç sözlüğü, konuşma sözlüğü, teoloji sözlüklerinde farklı açılardan incelenmekte. Basit bir algıyla sadece bir sözlüğe göre hareket etmek zor. Müslümanlar açısından önemli olan ayetlerde din kelimesinin nasıl geçtiğini bilmek. Müslüman için en önemli konu bu. Ayetlerde din kelimesinin geçtiği baskın tarifler, takip edilen yol, örf, atalar yolu olarak tarif edilen, geçmişten gelen örfler, iktidar, yasa ve ceza anlamlarında kullanılmıştır. Klasik hukuk usulü yani fıkıh usulü, fıkıh yani hukuk, hadis, tefsir kitaplarında bu tanımlar yer yer görülmektedir. Müslüman toplumların son yıllarda üzerinde durduğu terim ve kavram çalışmalarında din tabirinin toplumsal düzen, insanlar için yaşama düzeni olarak ele alındığını biliyoruz. Bu yönde araştırmaların sayısı bir hayli fazla. Ülkemizde ilk zamanlar bu kavram çalışmalarında ilk zamanlar dört terim adı altında Pakistanlı Ebu'l-Ala el-Mardu'dan çevrilen kitap diğer üç kelime ile birlikte din maddesini genişçe ele alıyor. Ve Türkiye'de ciddi olarak ilk basılan kitap. Kısaca dinin düşünce yani felsefe, kabul, inanma yani inanç, uygulama yani yaşama aktarma yönü var tarifler içerisinde. Dünyevileşen yani layıkleşenler genelde din tarifinin manevi, soyut, inanç yönünü el alıyorlar. Dine inanmayı soyut, ahlaki bir yapılanma olarak ...değerlendirerek dinin toplumsal yapılanmayla ilgili insanlar için yaşama düzeni kurmayı esas alan kurallarını konu dışına itiyorlar tarihlerinde. Tabi eskiden değil, sonraki yıllarda. Yani 50'den sonraki yıllarda. 50'den önceki yıllarda değil. 50'den önceki yıllarda layıklar bizatihi Kemalizmi Türkiye'nin ve Türklerin dini olarak sözlüklerini alıyorlar. 50'den sonraki bu tür sapmalar ülkemizde sadece günümüzün sapması değil... Eğer dikkatle izlersek Allah'ın gönderdiği rasullerin açıkladığı din her zaman hem bir inanç biçimi hem de bir yaşama biçimi olarak Allah tarafından emredilmiştir. Böyle olmasına rağmen insanlık tarihi boyunca insanlar sürekli saparak Allah'ın dininin, Yaşam biçimi boyutunu değiştirerek kendilerine göre yaşam biçimi oluşturmuşlardır. Biz Allah'a inanıyoruz. Ancak yaşama düzenimizi, aklımıza, bilgilerimize, yaşam gerçeklerimize göre kurarız inancı. Ayetlerde Dünya birleşme günümüzde ise layiklik olarak tanımlanmakta. Geçmişteki kendilerine Rasul ve din gönderen toplumlarda da ehli kitaplaşma olarak Dünya birleşmenin yanında tekrar edilmekte. Sapmalar. Bu açılımlar çerçevesinde ikinci akabe biatında gerçekleşen yapılanma Mekke ile Medine arasındaki farklı yapılaşmanın din yani yaşama düzeni kavgasından kaynaklandığını ayrılamamız gerekiyor. Yani ikinci akabebiyatının özetine baktığımız zaman bıçak gibi iki tane toplum oluşturuyor. Bu toplumda yani Müslümanlar için iki tane toplum oluşturuyor. Bu toplumda bir yaşama düzeni kavgasının neticesi sonucu ortaya çıkıyor. Allah'ın Resulü Allah tarafından gönderilen inanç ve yaşama düzeni mücadelesini sürdürüyor. Bildiğimiz bu. Mekkeli putperestlerin, Rasul mücadelesinin ana özü bu. Değilse, öyle basit algılarla tanımlanan bir inanç, bir ahlak işi değil, bugünkü gibi. Yani işte, inan, bir ahlaklı, terbiyeli bir insan ol, meselesi değil. Tepeden tırnağa kadar, inanç, ahlak ve yaşama düzeninin, Allah'ın ayetlerine göre yapılanması söz konusu. Dinin temelinde yatan buydu. Eğer sadece, Felsefi bir inanç biçimi olsaydı Allah'ın gönderdiği din, insanların yaşamlarına karışılmayacağı için kavganın boyutu bu noktaya asla varmazdı. Nitekim bugün din, inanç boyutunda el alındığı, insanlar dinin kurallarına uyup uymamada serbest bırakıldığı için toplumda herhangi bir çatışma görülmüyor. Siz de görüyorsunuz. Herhangi bir çatışma yok. İsteyen istediğine inanır. Kimse kimsenin yaşamına karışmasın esprisi içerisinde din inanç boyutunda bireysel, ailevi veya küçük küçük grupların kendilerine göre bir yaşama biçimi algısında sunuluyor sosyolojik açıdan. Ve bu bilerek yapılıyor. İnsanlar yaşamlarına karışmayan bir dini sanatsal, estetik, felsefi olarak ele alarak bunu kültürel bir zenginlik olarak görmektedirler. İşte günümüzün Müslümanlar arasındaki furya böyle. İşte Kur'an'dan müzik üretir, Kur'an'dan işte sanat üretir, Kur'an'dan petrol çıkarır, Kur'an'dan tıp çıkarır, Kur'an'dan efendim edebiyat çıkarır, Kur'an'dan felsefe çıkarır, Kur'an'dan her şey bilim çıkarır, her şeyi çıkarır. Yaşama düzeni, yaşama düzeni asla çıkarmaz. Böyle bir iddiası yoktur ama Allah'ın ayetlerinden hemen hemen yaşama düzeni dışında, toplumsal yaşama düzeni dışında her şeyi çıkarır. Sapmanın ana mihengi budur. Allah'ın gönderdiği ayetlerden her şeyi çıkar ama asla bireysel ve toplumsal bir yaşama düzeni çıkarma. İşin özünde yatan budur. Ana temel sapma buradan kaynaklanır. Din yaşamlarına karışmadığı müddetçe kültürel zenginlik olarak hayatlarına var olmasının hiçbir sakıncası yok insanlara göre. Yani yaşamlarımıza karışmasın din ama kültürel zenginlik olarak her konuda olabilir. Sanatta, edebiyatta, müzikte, resimde, efendim bilimde, fende, her şeyde olabilir. Ama sadece yaşamımıza karışmasın. Yaşamlarına karıştığı zaman din, insanlar rahatsız oluyor. Ama kültürel zenginlik olarak hayatlarına var olduğu zaman bunu bir övünç meselesi yapıyor. Mesela bugün layıklara ateistlere, işte kapitalistlere, ne bileyim liberallere sorduğunuz zaman, bizim dinimiz dünyanın en güzel dini, bizim dinimiz en doğru din, bizim dinimiz en bilgili din, cahilliği yıkan, yakan bir din olarak göğsünü gere gere savunurken, o dini yaşamına karıştırdığın anda biz şeriata karşıyızdır. Halbuki şeriat dediği şey Allah'ın yasalarıdır. Yaşamına karıştığı anda anında çark eder. Ama bunun dışında yaşamına karışmadığı alanlarda büyük bir övünmeye, büyük bir böbürlenmeye doğru ağzını doldura doldura konuşur. Ancak Allah'ın gönderdiği dinin sanatsal, felsefi, kültürel boyutunun yanında bireysel, toplumsal bir yaşama düzeni olduğu unutulmamalıdır. Allah ayetlerinde geçmiş toplulukları eleştirirken, onların bireysel ve toplumsal yaşama düzeninden saparak, yani dininden saparak, Allah'ın dini diye insanların görüşlerini, hükümlerini, yasalarını, yorumlarını din diye yaşamlarına almaları hedeflenmiştir. Yani, Kur'an'a baktığımız zaman ayetlere, ayetlerde sapma olarak Allah'ın belirlediği hususlar nedir? Gerek Hazreti İbrahim'e gönderilen ve Kutberes Arapların biz İbrahim'in dinini takip ediyoruz dedikleri, gerek Yahudilere gönderilen biz Musa'nın dinini takip ediyoruz dedikleri, gerek Hristiyanlara gönderilen biz İsa'nın dinini takip ediyoruz dedikleri dinin sapmalarını Allah ne olarak gösteriyor? Bize bireysel ve toplumsal yaşama düzeni olarak gönderilen dinin insanların görüşleriyle, insanların hükümleriyle değiştirildiğidir. Rahiplerin, hahamların, alimlerin hükümleriyle, bugün de bunun içine şöyle ekleyebiliriz. İmamların, fakihlerin, müştehitlerin, hahamların, rahiplerin ve alimlerin hükümleriyle Allah'ın gönderdiği hükümler değiştirilerek yaşama düzeni bu insanların hükümleri olmuştur. Her toplumda topluma egemin olan bir düzen yani din, toplumda mevcut düzene, yani dine karşı mücadele veren bir veya birden çok düzen vardır. Ve bunların da taraftarları vardır. Toplumlara egemen olan düzenin taraftarları, otoriter toplum olarak sosyolojide tanımlanır. Nedir otoriter toplum? Bir toplumda farklı dine tabi insanlar varsa, farklı inancı tabi insanlar varsa, bu farklı dine, farklı düzene tabi olan inanan ve yaşayan insanların birisi diğerlerine egemen olur. İşte o birisi diğerlerine egemen olduğunda ona otoriter toplum denir. Otoriter toplum içinde yaşadığı topluma iktidar olan güçtür. Topluma hangi güç iktidarsa o otoriter toplumdur. Toplumlarda otoriter olmayan gruplar, cemaatler, sınıflar vardır. Bunlara otoriter olmayan toplum deriz. Sosyoloji böyle nitelenir. Otoriter olmayan toplum, otoriter toplumun egemenliğinde, düzeninde yaşamını sürdürür. Toplumda otoriter toplumun dini yani düzeni geçerlidir. Konuyu daha iyi anlayabilmek için günümüzden şu şekilde örnek verebiliriz. Mesela, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisi kemalizmdir. Allah'ın ayetlerinin tanımlarına göre kemalizmin oluşturduğu yol, ideoloji, yasalaşma, toplumsal düzen, din olarak tanımlanır. Nitekim kendileri de 50'den önceki sözlüklerinde, Türkiye Kurumu'nun çıkardığı sözlüklerde Türkiye Cumhuriyeti'nin dininin, Türklerin dininin Kemalizm olduğunu yazmışlardır. 50'den sonra bu değişmiştir. Bu tanımlama çok partili döneme geçirdikten sonra Müslümanların düşüncelerini karıştırmak, Müslümanları Kemalizm ile barıştırmak için değiştirilmiştir. Çok partili dönemin iktidar partisi Demokrat Parti, tek parti döneminin CHP'sine muhalif olarak 25 Temmuz 1951 yılında 5816 sayılı kanunu çıkararak Mustafa Kemal Atatürk'ün yerine İneni'yi, Kemalizmin yerine İneni'cülüğü yerleştirmeye çalışan İneni iktidarındaki CHP'ye karşı Atatürkçülüğü, Kemalizmi savunmuştur Demokrat Parti. CHP'nin tek parti dönemindeki zulmünü yaşayan Müslüman gruplar başlarına geleni anlamamışlardır. Çıkarılan kanun maddeleri şöyledir. Yani güya CHP'ye karşı, inanıya karşı bir kanun çıkarılmıştır ama bunun sonucu ne olmuştur? Bunu Müslümanlar bir türlü anlamamıştır. Bu kanunun sonucunda Müslümanların geneli Kemalizm ile barışmıştır ve muhafazakar dindar gruplar devlete sahip çıkmıştır, Kemaliz ideolojiye sahip çıkmıştır. O gün çıkarılan kanun şöyledir. 1- Maddeleri Atatürk'ün hatırasına alenen, hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kalbini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Bu maddeler aslında, şimdi Müslümanlar için çıkarıldığı zannediyor. İşte Müslümanlar gidiyor, heykel kırdı da, büst kırdı da bunun için çıkarıyor zannediyor. Hayır. Tersine, CHP'nin tek parti döneminde İnönü'nün başa geçtiğinden sonra bizzat inönücülüğü savunan CHP'liler gittiler, heykelleri kırdılar, büstleri kırdılar, abideleri de değiştirip yerine İnönü'nünkini dikmeye çalıştılar. Mustafa Kemal'ın büstlerini kaldırıp İnönü'nün büsünü koymaya çalıştılar ve bu maddeler onlara karşı çıkarıldı esas da Menderes tarafından. Tabii bu kervana Müslümanlar da katılınca bu maddeler Müslümanlara da uygulandı. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır diyor madde. İkincisi, birinci maddede yazılı suçlar iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallelerde yahut baskın vasıtalarla işlenirse hüküm olunacak ceza yarın nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu surette işlenmesine teşebbüs olunursa Verilecek ceza bir misle artırılır. Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet Savcılıkları resen takipat yapar, bu kanun yayımı yürürlükten girer ve bu kanun Adalet Bakanı yürür şeklinde beş maddelik bir kanun çıkardılar. Türkiye Cumhuriyeti döneminde iktidar mücadelesi veren iki grup, görünüşte Kemalizm'den yana olan CHP, inanından itibaren başlayan süreçte Amerika'nın planlaması doğrultusunda sol düşünceyi öne çıkardı. Halbuki Mustafa Kemal'in sol ile hiçbir alakası yoktu iktidarı döneminde Sol'u yasaklamış, Sol'un yazarlarını, çizerlerini mahkum etmişti. Sol'un kahraman ilan ettiği şair Nazım Hikmet'i 1920 ile 38 yıllar arasında 25 yılda neredeyse her yıl yargılayarak rekor kırdı. Cezaevlerinde yatırdı, 1938 yılında ise vatan hainliğinden 28 yıl 4 ay cezalandırdılar. Bu nedenle Kemalistlerin solculuğu ya Nazım'ı ya da Mustafa Kemal'ı istismar etmelerinden ibaret. Sağa düşünce ise muhafazakar toplumun tensilcisi olarak görülen Demokrat Parti'nin görevi oldu. Bunlar Yalta Konferansında Amerika ve Rusya ile oturdular masaya. Önce ülkelerin hangi ülkenin nüfuz alanında kalacağını tespit ettiler. Ondan sonra o ülkede hangi ameliyatların yapacaklarını tespit ettiler. İşte Türkiye Amerika'nın nüfuz alanında kaldı. Ona göre bir iktidar değişimi ve düşünce değişimi gerçekleştirdiler. Irak, Suriye, Libya, Mısır Sovyet egemenliği altında kaldı. Suudi Arabistan'da da dahil Balkan'daki ülkeler Rusya'nın egemenliğinde kaldı. Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan gibi bu bildiğimiz ülkeler Pakistan İran gibi ülkeler Amerika'nın nüfuz alanında kaldı. Ve her ülkede 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan planlamanın tersine Rusya ve Amerika planlamalar gerçekleştirdi. Bütün bu planlamalar Yalta Konferansı'nda dünyayı bölüşen Rusya ve Amerika tarafından yapılırken, ülke işlerinde de bu planlamaların neticesi sağ partiler ve sol partiler olarak gündeme getirildi Amerikan nüfuz alanlarında. İktidarların devam edebilmesi için mutlaka bir sağ parti bir sol parti kurmayı hedeflediler. Onun için Türkiye'de kurulan sağ ve sol partilerin hepsini Amerika kurdurdu 1950'den sonra CHP'de dahil. Bu planlamada iktidar partisinin de muhalefet partisine uyacağı düzenin kuralları nüfuz alanı sahibi ülkeler olan Rusya veya Amerika tarafından belirlendi. 2000'li yıllara kadar bu plan tartışmasız sürdürüldü. 2000'li yıllarda önce Rusya'nın kapitalizme kayması sonucu, daha önce Rusya'nın nüfuz alanlarında olan ülkelerde Arap baharlarıyla değişimler başladı. Değişim, liberal, layık, demokratik, kapitalist yapılanmalardır. Bu kısa özetlemeden sonra Kınıya şöyle dönersek o toplumsal yapılanmaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar düzeni Allah'ın tarifine göre dini kemarizmdir. Bu düzene karşı mücadele veren, düzeni değiştirmek isteyen gruplar, cemaatler mutlaka var. Bunlar, ırk kökenine dayalı düşünceler, sol düşünce, mezhebi kökenden hareket edenler, radikal İslamcılar. Bu grupların bir kısmını, ülkeye egemen olan güçler planlıyor. Bir kısmı ise gerçekten kendi inanç ve düşünceler doğrusunda hareket ediyorlar. Bugün etnik köken itibariyle Kürt toplumu Kemalist düzene karşı başkaldır içinde. Mezhebi köken itibariyle Aleviler her ne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ü bayraklaştırırsalar da asıl da Alevilik düşüncesini iktidar etmek istemekte ve bu nedenle de düzene karşı çıkmakta ve bunu da sol adına yapmaktadırlar ve adına da sol kemalizm demektedirler. Müslümanların bir kısmı sağ figürle iktidardadırlar. İktidarda olan sağ partiler, Demokrat, Adalet, Anavatan, AKP iktidarları kurgulu muhalif CHP'ye karşı kemalizmi savunmakta bugün. Bugün AKP'lilerin içerisine girdiğiniz zaman, o üst düzeydeki yetkililerin il başkanlarına yönelik böyle kademe yükselenlere girdiğiniz zaman CHP'den daha fazla Atatürkçü, CHP'den daha fazla kemalizmi savunmaktadırlar. Aslında onların savunduğu Kemalizm değil, Amerika'nın dünyaya önerdiği, Amerika'nın siyasi, ekonomik çıkarlarını koruyan demokratik, laik kapitalist cumhuriyet. Demokrasi tanımlarıyla anlatılmak istenen, tanıtılmak istenen Amerika'nın küresel çıkarlarının egemenliği söz konusu. Ne yazık ki ülke çok partili sisteme geçtikten sonra Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yapılan siyasi istismar ve dayatmalar iktidarların, muhalefetlerin ana karakteri oldu. Aslında hiçbirinin Kemalizm'le hiçbir alakası yok temelde. Zira Kemalist rejim 3 Mart 1924 yılında iki yasa çıkardı. Aynı gün. 3 Mart 1924 yılında iki yasa çıkardı aynı gün meclisten. Birinci yasa, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Yani bugün Kemalistlerin 24 Anayasası dedikleri kanun. Devletin temelini teşekkür ettiriyor. İkinci yasa ise Diyanet Teşkilatı Yasası. Yani bir din kurumu yasası. Bu iki kanun aynı gün, 3 Mart 1924 yılında çıkarıldı. Laikliğin kabulü ile de bu iki yasa asla değiştirilmedi. Sadece din İslam'dır iparesi kaldırıldı ama yasalar devam etti. Uygulamaya baktığımız zaman Diyanet Teşkilatı, İmam Hatip Okulları, İlayet fakülteleri, devletin resmi din eğitim organları ve kurumları bu yasaya göre görev yapıyorlar. Ve ülke içerisinde Hanefi mezhebi ağırlıklı bir dini resmi din olarak uyguluyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini İslam, mezhebi ise Hanefiliktir. Aynı Osmanlı'daki olduğu gibi. Ülke içinde var olan diğer din ve mezheplerin devletin resmi organı içerisinde varlıklarını sürdürmeleri mümkün değil. Onun için Aleviler sol tandansıyla hem kanalizmi savunarak hem solculuğu savunarak aslında Aleviliğin haklarını istiyorlar. bir başkaldırı yapıyorlar. Ülkemizde yaşayan diğer mezhebi gruplar, diğer dini grupların devletin resmi organında hiçbir yetkileri yok, etkileri de yok. Camalizm batıya yönelmiş Müslüman topluluklara soyut ahlaki, felsefi, ilmi bir din öğretmekte dini dünyevileştirerek yani layıkleştirerek insanların yaşamlarına müdahale ettirmeme anlayışı üzerine bir dini yapılanmaya gitmiştir. Ve böylece Hanefiliği, Sünni mezheplerden Hanefiliği devletin resmi mezhebi olarak ortaya çıkarırken Diyanet eliyle, imamat okullarıyla ve İslam bu mezhebin öğrettiği dini dünyevileştirerek ortaya koymaktadır. Böylece kısa özette şunu anlamalıyız ki devletin resmi olarak dini İslam mezhebi hanefiliktir. Bu durum Allah'ın ayetlerinde bu dönüştürme bu değiştirme Allah'ın ayetlerinde Allah'ın dinini ehli kitaplaştırma olarak tarif edilir. Yani biz kitaba inanıyoruz ama kitabı uygulamıyoruz. El kitabın ücreti budur. Allah'ın kitaplarına inanıyoruz ama o kitabı yaşamımıza aktarmıyoruz. Sadece ahlaki ve felsefi boyutta alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar olan, ideolojiye karşı gerçekten mücadele veren inanç sahipleri, sol ideoloji, etnik kökenini savunan gruplar, mezhebi kökenini savunan gruplar ve Müslümanlar, toplumda varlıklarını otoriterlik düzeyinde var kılamamış otoriter toplum, Kemalist düzeninin kurallarına göre yaşamaktadırlar. Kemalist düzene, dine inanan insanlar otoriter toplumu, diğerleri otoriter olmayan toplumu oluşturmaktadırlar. Bir toplumun otoriter olup olmadığının kriteri, eğer bir dine, düzene inanan insanlar toplumda sözlerini her alanda geçirir durumda iseler toplumun otoriterleridir. Her alanda söz geçirmek kapsamında toplumsal yasalaşma, siyaseti belirleme, iktidarı tayin etme, cezalandırma, toplumu yönlendirme, biçimlendirme gibi anlamlar gündeme gelir. Eğer toplumsal yasalaşma, siyaseti belirleme, iktidarı tayin etme, cezalandırma, toplumu yönlendirme, biçimlendirme konularında bir dine, ideolojiye yani düzene inananlar etken değilse, onlar... O etken olmayanlar otoriter toplum olamazlar. Otoriter toplumun içinde, onun yönetiminde yaşarlar. Toplumların liderliği önemli bir konu. Toplumsal yapılanmalarda liderlik toplumu, grupları, cemaatleri oluşturan düşünce sahiplerinin otoriter olup olmadığına göre değişir. Mekke toplumu putperestliğin egemenliğindeydi. Mekke'de otoriter toplum putperestlerdi. Putperestler aşiret yönetim biçiminde organize olarak toplumda egemenliklerini sürdürmekteydiler. Darun bugünkü gibi Mekke'deki putperestlerin parlamentosuydu. Parlamentolarında Mekke'de yaşayan aşiretlerin temsilcileri vardı. Resul'ün soyu parlamentonun yönetici sınıfıyla. Mekke'nin yöneticisi Resulullah doğduğu zamanlarda dedesi Abdulmuttalip'ti. O öldükten sonra oğullarından yani o soydan fişan bin melik, bizim Ebu Cehil diye bildiğimiz kişi seçildi. Ebu Cehil, peygamberimizin akraba amcalarındandı. Yani aynı aşiretin içerisinden seçilen aşiretin temsilcisiydi. Tarihi bilgilere göre Hz. Ebu Bekir, Müslüman olmadan önce, aşiretinin temsilcisi olarak adalet işlerine, Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce, aşiretinin temsilcisi olarak harici işlere, Araplar arasındaki ilişkilere, Hazreti Osman Müslüman olmadan önce, aşiretinin temsilcisi olarak ekonomik işlere nezaret ediyordu. Mekke'nin lideri Hişan Bin Melik, ki onu Müslümanlar daha sonra Ebu Cehil olarak nitelendirdiler, Resulün akrabasıydı ve Mekke'nin lideriydi. Mekke'de putperestler, otoriter olmanın Tanımlarını kapsayan Mekke'yi yönetme, istediklerini yapma, istediği yasaları çıkarma, cezalandırma, toplumu biçimlendirme gücüne sahiptiler. Müslümanların böyle bir gücü yoktu Mekke'de. Aksine Müslümanlar Mekke'deki putperest hakim egemenliğin altında yaşıyorlardı. Baskı görüyor, boykota uğruyor, hizmet etmek zorunda kalıyorlardı. Müslümanların Mekke'deki konumu otoriterlik tanımlarına göre otoriter olmayan bir toplumdu. Otoriter olmayan toplum olarak Mekke'nin yönetimine sahip değiller, toplumda Allah'ın yasalarına hakim kılamıyorlar, yasalara uymayanları cezalandıramıyorlar, toplumu biçimlendiremiyorlardı. Sunumlarımızda bundan önceki bölümlerde incelediğimiz ayetler, Müslümanların otoriter olmayan bir toplumda neler yapacağını belirliyordu. İşte bundan önceki bölümlerde dokuz tane sunum verdik, Mekke'de gelen ayetler. Mekke'de gelen ayetlerle ortaya konulan hükümler, otoriter olmayan bir toplumda, Müslümanların neler yapacağını, nelerle görevli olduğunu belirleyen Allah'ın hükmü. Ancak, ayetlerin hükümlerine uymayanlara karşı, herhangi bir cezalandırma söz konusu değildi Mekke'de. Bundan şunu anlıyoruz. Toplumda cezalandırma eylemi ancak, toplumsal egemenliğe, yani otoriterliğe aittir. Gelen ayetlerin akışına baktığımızda, bir toplumda otoriter hale gelemeyen Müslümanlar cezalandırma yapamıyor. Ancak Allah'ın ayetlerine göre yaşayamayanların durumu ayetlerde inanç bağlamında tartışılıyor. Mekke'deki konumda baktığımız zaman ne Allah'tan gelen ayetler ne Resul ne de Müslümanlar. Allah'tan gelen ayetleri uygulamada eksiklik, yanlışlık gördüklerinde dünyada cezalandırma yönünde bir düşünce uygulama belirtmediler. Tarihten. Bu noktada bir rivayet gelmedi. Ayetler de yok. Müslümanları biçimlendirme noktasına gelen ayetler, Müslümanların kimliğini, karakterini oluşturacak, bilgiyi, düşünceyi, hükümleri kapsayan ayetler, Mekke toplumunun yapılandırmasını değil, Müslümanların yapılandırılmasını sağlıyordu. Yani ayetler Müslümanlara hitap ediyor. Şunları, şunları, şunları, şunları yapmayacaksınız, şunları, şunları, şunları yapacaksınız diye ve Müslümanları bilgilendiriyor, bilinçlendiriyor ve Müslümanları pişiriyordu. Ama Mekke'nin tamamına yönelik bir yapılandırmaya girmiyordu. Bütüncül olarak Mekke'nin yapılandırılması otoriter olan putperestlerin elindeydi. Konuyu Mekke'deki otoriter toplum olan putperestler otoriter olmayan Müslümanlar üstünden kısaca materyallerle şu şekilde özetleyebiliriz. Otoriter olan putperestler Mekke'nin yönetimine sahipler. Mekke toplumunu biçimlendiriyorlar. Mekke'de toplumun uyacağı yasaları belirliyorlar, yasalara uymayanları cezalandırıyorlar, düzene muhalefeti olanlarla kendi anlaşışlarında anlaşma yaparak iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bakın burası çok önemli değil mi? Yani onlar Mekke'nin putperestleri kendi düzenlerine, kendi dinlerine karşı olanlara karşı ne yapıyorlar? Anlaşarak düzenlerini yürütmeye çalışıyorlar. Bu sadece Mekke'de olmadı, bugün de öyle. Ciddi bir muhalefet olduklarında, düzene karşı insanlardan, toplumdan ciddi bir muhalefet olduğunda hemen düzen devam edebilmek için bir anlaşma zemini arıyor. Otoriter olmayan Müslümanlara geldiğimiz zaman özelliklerine Allah'tan gelen ayetlere göre inançlarını oluşturuyorlar. Allah'tan gelen ayetlere göre yaşayarak kimliklerini, kişiliklerini oluşturuyorlar. Toplumun fakirlerine, yoksullarına, yolda kalmışlarına dinin ne olursa olsun sahip çıkıyorlar. Akrabalık bağlarını kesmiyorlar. Toplumun genelini biçimlendirmiyorlar. Topluma yasa ve cezalandırma önermiyorlar. Toplumun yönetimine ortak olmuyorlar. Toplumsal anarşiye girişmiyorlar. Bilgiyle, bilinçle hareket ederek İslam'ı tebliğe çalışıyorlar. Güzel Mekke'deki Müslümanların özeti. Otoriter toplumun siyasi yönetici lideri yani siyasi yönetici lideri yönetim oluşturan yönetici sınıfı yöneticiye yönetim sınıfına destek veren toplumda sözü geçen taraftarları var. Eğer otoriter toplumu şöyle piramit haline getirirsek tepede yöneticisi var hemen altında bir yönetim sınıfı var ve o sınıfı destekleyen bir toplumda sözü geçen insanlar grubu var. İşte pişan Bin Melik, Darun Netbe ve Darun Netbe'nin arkasındaki aşiretler. Otoritar olmayan toplumun ise yöneticisi yok. Yönetici sınıfı yok. Onu destekleyen toplumda sözü geçmeyen taraftarları var. Yani yöneticisi yok, siyasi yöneticisi, yani tepede bir yöneticisi yok. Yönetim sınıfı yok ama sözü geçmeyen taraftarları var. Allah Resulü, Allah'ın gönderdiği dinin peygamberi, tebliğcisi, örnekleştiricisi, yaşayan olarak Müslümanların doğal lideri. Ancak bu liderliğin, otoriter toplumun siyasi liderliğiyle hiçbir alakası yok Mekke'de. Müslümanların Mekke sürecinde, Resulün liderliğinin getirdiği özellikle, Müslümanlara uymalara mutlak olan herhangi bir emir vermemiş olarak görünüyor. Resul Mekke sürecinde genellikle düşüncelerini, Müslümanlardan yapmalarını istediklerini, istedikleri şeyleri ya Allah'ın ayetlerini okuyarak istiyor ya da ayet yoksa tavsiyelerde bulunuyor. Yine Mekke sürecinde Resul Müslümanların veya Mekke toplumunun yönetimi için bir yönetici sınıf oluşturmuyor. Ta ki ikinci akabebiyatında Mekke'nin değil Medine'nin yönetimi için 12 kişilik bir yönetici sınıf oluşturuyor. Ve onlara diyor ki Medine'ye hicret edinceye kadar Medine'yi bu yönetici sınıf aracılığıyla yöneteceğiz. Ama aynı dönemde Mekke için bir yönetici sınıf oluşturmuyor. Medine için oluşturuyor. Bu bağlamda konuya baktığımızda, Resulün toplumsal liderliği, Nisa suresinin 59. ayetinde söz edilen, Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan yöneticilere de itaat edin hükmüne göre bir liderlik değil. Nerede? Mekke'de. Zira bu ayetin hükmüyle, Müslümanların kendilerine uyulması farz olan, yani şart olan yönetici sınıf kastediliyor. Sizden olanlar tabiri, Müslüman toplum için Müslüman olup Allah'ın hükümleriyle toplumu yönetecek olanlar kastediliyor. Değilse Müslümanlardan olup toplumu laikliğe, demokrasiye, padişahlığa, krallığa, monarşiye göre yönetenler kastedilmiyor. Yani bugün öyle diyorlar işte, Allah yöneticilerinize uyun diyor, işte onlar da Müslümanım diyor ve biz de Müslümanız, onlara uyarız ve ayetin yerine getiririz diyor. Özellikle o dinin resmi kurumu olan, din okullarından çıkan veya o resmi kurumda çalışan birçok insan bu mantıkla topluma anlatıyorlar Nisa suresinin 19. ayetini. Müslümanların tarihinde kendisine uyulması farz kılınan yönetici sınıf ilk defa ikinci akabe biatı sırasında seçildi. Böylece Nisa suresinin 59. ayetindeki yönetici sınıfa Müslümanlar ikinci Akabe'de Medine için kavuştular. Zaten bundan sonra da Medine dışındaki Müslümanların Medine'ye hicret etmeleri istendi. Bu duyuru Müslümanların yaşadığı yerlere ulaştırıldı. Habeistan'a giden Müslümanlar, Mekke'deki Müslümanlar en kısa zamanda Medine'ye hareket edeceklerdi. Başka yerlere gidenler de hareket edecekti. Kim nerelere gittiyse oralara haberler ulaştırıldı. Peygamber de 2. Akabebiyatından hemen sonra aynı yıl içinde Medine'ye hicret etti. Çünkü Medine'li Müslümanlar geri dönüşlerinde durumu Medine'deki Müslümanlara iletmiş, Medine toplumu içinde yaşayanlardan İslam'a karşı olup da Akabe olayını duyanlar hemen durumu Mekke'ye iletmişlerdi. Hz. Resul'ün Medine'nin kralı olacağı, onlar öyle diyordu, Muhammed Medine'nin kralı olacak, daha önce krallığına karar verilen İbn-i Selül ortada kaldı, onun krallığı rafa kaldırıldı. Bunu duyan Mekkeliler şöyle demediler, oh, Muhammed'den kurtulduk, Mekke'den Medine'ye gitti, biz kurtulduk ya, Medine'nin kralı olsun varsın. Bizi ilgilendirmiyor. İbn-i yerine Medine'nin kralı Muhammed olacakmış. Bizi ilgilendirmiyor. Hatta seviniriz. Mekkeli birisi Medine'ye kral oldu deriz demiyorlar. Aksine ileride başımıza bela olacak bu gelişmeler diyerek hicret etmeden önce peygamberimizi öldürmeyi planlıyorlar. Çünkü onlar da ileri görüşlü kendilerine göre insanlar. Başlarına geleceği çok iyi biliyorlar. Tahmin ediyorlar. Özellikle Ebu Sufyan, o zaman daha Müslüman olmamış, bu konularda çok kurnaz birisi, ileriyi okuyan birisi. Resulü öldürme planı çok kurnazca planlanıyor. Her aşiretten bir kişi, peygamberi öldürmek için görevlendiriliyor. Bu görevlendirilenler, topluca peygamberin yaşadığı eve baskın yapacaklar, her görevli peygamberi kılıç darbeleriyle öldürecek. Yani her görevli mutlaka peygambere bir kılıç darbesi vuracak. Yani topluca gittiler, bir kısmı öldürdü, bir kısmı baktı olmayacak. Suçlamada herkes kılıcı peygamberin bedenine değdirdi olacak. Suçlamaya herkes birebir yapmış olacak. Gönderilenlerin içinde rasulün soyundan olan bile var o dönemde. Putperestler bu planla peygamberi koruyan aşiretin karşısına bütün Mekke aşiretlerini çıkarmış olacaklardı. Çünkü peygamberin aşiretinin büyük bir kısmı peygamberi koruyordu. İnanmasalar da bunu daha önce anlatmıştık. Yapılan planda peygamberin yönetici sınıf soyu olan aşireti bütün Mekke'deki aşiretlerle savaş haline gelemezdi, bunu planladılar. Bir de içlerinden dine karşı, İslam'a karşı öfkeli olanların içinden birini seçerek, onun da bu plana dahil olmasını isteyerek peygamberin aşiretini ikiye bölmeyi düşündüler. Tabi bu hesap, hani Allah diyor ya onların bir hesabı varsa benim de bir hesabım var diyor ayetlerinde. Bu hesap Resul'ün bu baskından önce gizlice Mekke'den çıkıp Medine'ye hicretiyle bozuldu. Mekke'de Müslümanlar Allah'ın kendilerine gönderdiği ayetlere uyuyorlar. Aynı konularda putperestlerin yasalarına uymuyorlardı. Yani başka bir iktidarın, küfür iktidarın altında yaşayan Müslümanlar nasıl davranacak sorusuna karşılık Sorulabilecek sorulara karşılık ne diyoruz? Örneğe baktığımız zaman Müslüman olanlar Allah'tan gelen yasalara uyuyorlar Mekke toplumunda ama putperestlerin yasalarına uymuyorlardı. Önceki bölümlerde Allah'ın Mekke'de gönderdiği hükümleri inceledik. Aslında Allah'ın Mekke'de gönderdiği hükümlerin putperestlere aykırı hiçbir tarafı yoktu. Zaten Rasul ve arkadaşlarının İslam gönderilmeden önce kurdukları hılf fudul teşkilatının uygulanmasını istediği kuralların hemen hepsi Allah'ın gönderdiği ayetlerin içindeydi. Putları inkardan başka. Bu nedenle Mekke toplumuyla Müslümanların oluşturduğu toplumun uyduğu yasalarda çok fazla fark yoktu. Uygulama konusunda tartışılan kurallara baktığımızda o dönemde 1- Çocukların öldürülmemesi. Zaten Mekke'deki toplumun çoğu çocuklarını öldürmüyordu. Bunu daha önce anlattık. Çocuklarını öldürme farklı anlamda anlaşıldığı gibi bazıları da kız çocuklarını öldürüyorlardı ama çok sayıda değildi, çok azdı, marjinal bir gruptu. İki, putların reddi. Mekke'lerin en çok karşı olduğu husustu. Asıl çatışma buradan kaynaklanıyordu. Mekke'liler Kabe'yi putlardan temizlediklerinde çıkarlarına zarar geleceğini, zira dinlerinin aynı zamanda ticaretleri olduğuna inanıyorlardı. Ebu Sufyan'ın meşhur süzüğü. Bizim dinimiz ticaretimizdir. Mekke toplumunun temel yargısını bu söz oluşturuyordu. Bugün de aynı. Bugün de Müslümanların genelinin dini ticarettir. Yaşama düzeni olarak üçüncü maddede Allah Mekkelilerden atalar yolunu düzenini terk etmeden istiyordu. Allah'tan gönderilen kurallara göre tayin edilmiş yola, düzene göre yaşamaları isteniyordu. Mekke'nin önderleri bu konuda Resul'e barış teklifleri getirdi. Hangi düzenin daha iyi olacağını anlayabilmek için bir yıl seninkiyle, bir yıl bizimkiyle idare edelim Mekke'yi dediler. Hatta böyle bir uygulamada lider olarak, Mekke'nin kralı olarak da peygamberin, Muhammed'in seçilebileceğini söylediler. Ama bu teklif reddedildi. Gelen ayetle, kafirin suresindeki ayetlerle bu teklif kesin hatlarla reddedildi ve yol ayrıldı. Bu üç konunun dışında akrabalık bağlarını kesmeyin, zina etmeyin, yolda kalmışlara yardım edin, fakire fukaraya sahip çıkın, zekat verin, namaz kılın, hariç zekat verin gibi hükümler Mekke'deki yasalarla çok çatışmıyordu. Hatta işte içe putperest liderler Müslümanların işte yolda kalmışlara sahip çıkmasını, zekat vermelerini, ne bileyim işte fakira fukaraya sahip çıkmalarını gizden gizliye istiyorlardı farkında olmadan, çünkü Müslümanların zenginliklerinin böylece zayıflayıp fakir düşeceklerine inanıyorlardı. Nitekim öyle oldular. Kendileri bunu bir enayilik olarak görüyordu. Yani mallarını, mülklerini fakir fukaraya dağıtmanın bir enayilik olduğuna inanıyorlardı. Ama bunları böyle yapmak Mekke yasalarına aykırı değildi. Zaten hılful füdülün de amaçlarından birisi buydu. fakir fukaraya sahip çıkmak, yolda kalmışa sahip çıkmak, insanlara maddi manevi yardımlarda bulunmak, haklarını aramak. Bu üç konu Mekke'nin kaderini belirdi. Toplum bölündü, putperestler otoriter toplumu, Müslümanlar otoriter olmayan toplumu oluştururlar. Günümüzde Müslümanları en çok ilgilendiren konuların başında Allah'ın yasalarıyla yönetilmeyen toplumlarda nasıl davranacaklar? İçinde yaşadığımız toplumda Müslümanların bu konuda kafaları karışıktır. Toplumun geneli, toplumun Müslüman olduğuna bakarak Allah'ın yasalarıyla yönetilmeyen devlete bağlılığını Tartışmamakta. Çünkü bu toplumun geneline camilerden, vaazlar yoluyla, hutbeler yoluyla, imamlar yoluyla, imatiplerden yetiştirilen öğrenciler yoluyla, İslam Enstitlerinden yetiştirilen öğrenciler yoluyla ve buradan yetiştirilen akademik kariyerli doktorlarla, doçentlerle burasının bir Müslüman ülke olduğunu, Müslümanların Müslüman olan yöneticilerde bağlılıklarının şart olduğunu duyuyorlar. Sadece burayı duyuyorlar. Ve onlar da Nisa suresinin 59. ayetini okuyorlar. Aranızdan seçtiğiniz emir sahiplerine itaat edin. E seçiyorlar da zaten gidip sandıkta oy verip seçiyorlar. Oturuyor yani kafalarına göre. Böberince toplumun geneli bu bağlıları asla tartışmıyor. Devletin yapılanmasının Allah'ın yasalarıyla olmadığı görüşünde olup da İslam'ın yasalarıyla yaşayacaklarını söyleyenlerin konumu ise ilginç yaklaşımlarına sahip. Mekke'de Putperestliğin yasaları örfler olarak topluma hakimdi. Ancak bugün topluma kemalizmin yasaları hakim. Ayrıca Allah'ın yasalarından ayrı olarak etnik, mezhebi, tarihi örfler de topluma hakim. Yani tamam resmi olarak kemalizm hakim ama topluma baktığımız zaman kemalizmden daha etkili olarak Müslümanların yaşamlarına etnik kökenlerin, mezhebi kökenlerin, tarikat kökenlerinin, cemaat kökenlerin, tarihi örflerin dini hakim. Devletin Allah'ın yasalarına göre teşekkül etmediğine inananların hayatlarında bile bu yasalar hakim çoğunlukta. Etnik kökenlerden gelen kültürler, düşünceler, örfler çoğu zaman devletin yasalarından daha baskın olarak toplumda egemenliğini sürdürüyor. Müslümanların tarihinden gelen mezhebi ekollerin hükümleri Allah'ın yasalarının önünde. Din açısından mezhepler gibi resmi statü kazanmayan tarikatlerin, cemaatlerin koydukları yasalar dinin Devletin yasalarının önüne geçmekte, toplumda egemenliğini sürdürmekte. Ama toplumda resmi olarak geçerli olan, toplumsal cezalandırmaya sahip olan kemalizm. Bütün bu yapılanma içinde Allah'ın yasalarını yaşamlarına hakim kılmak isteyen Müslümanların durumu ise hiç acıcı değil. Müslümanlar bugün sağ adıyla, Devlet içinde Resulün örneklemediği devletin iktidarına sahip olma anlayışıyla İslami hayatlarına hakim kılmadaki en büyük çelişkilerini yaşamakta. Marjinal bir grupta yani sayıları çok az gruplarda hiçbir şeye karışmadan İslam'ı hayata hakim kılmak, hakim olmak için yola çıktıklarında, bu yolda yürüdüklerinde içinde yaşadığı düzenin toplumsal, Örflerin, tarihten gelen muhafazakar geleneklerin etkisinden kurtulamamakta. Ne kadar Kur'an'i, ne kadar radikal Müslümanım dese de, bakıyorsunuz mutlaka bir yerlerden elleri, kolları, dilleri, düşünceleri, akılları bir yerlerden bağlı. Resul'ün arkadaşları veya Resul gibi Allah için dinini değiştirmemiş durumdalar. Atalar yolu devam ediyor. Ne yazık ki bugün Müslümanlar, ortaça karanlığındaki Hristiyanların konumunda, Hristiyanlar gibi Müslümanlar da ayeti anlayıp yaşama yerine etrafında dolaşarak anlama gevezeliği yapıyor. Çoğu okur yazar olmayan Resul devrindeki Arapların anladığı dini bugünün okur yazar olan hatta bir çoğu yüksek tahsiller görmesine rağmen anlama güçlüğü çekiyor. İşin özünde yatan aslında hemen hiç kimse gerçekte Allah'ın kurallarıyla kendilerine bir hayat kurma arzusunda değil. Çünkü o hayatı kurdukları zaman fakire sahip çıkacak, yolda kalmışa sahip çıkacak, zekat verecek, hesapsız nisapsız ve Allah'ın verdiği nimetlerle toplumda, toplumsal yapılanmada büyük bir görev alacak. Bunlar belli zaten. Bunların anlaşılacak, anlaşılmayacak bir yanı yok. Hükümler gelmiş, açık açık bangır bangır söyleniyor. Ama uygulama yok. Neden? Çünkü gerçekte hiç kimse... Bunlara uygulama arasında değil. Onun için ayetlerin etrafında dönüyor. Allah'ın hangi konuda neyi yasalaştırdığını dost, düşman, inanan, inanmayan herkes biliyor. İslam düşmanları Allah'ın yasaları bu çağda geçmez, artık geride kaldı derken Müslüman olanlar da anlama çalışmaları aşamasındayız. Anlayınca uygulayacağız söylemiyle hayatlarını sürdürüyor ama 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl geçiyor, anlama gerçekleşmiyor. Netice Allah'ın yasaları bugün Müslümanların kimliğini, kişiliğini oluşturmuyor, hayatlarına hakim olmuyor. Bugün Müslümanlar kendilerinden önce başkalarını değiştirme arsıyla yanıp tutuşuyor. Halbuki önce kendi inançlarını ayetlere uydurma kavgası vermesi gerekiyor. Halbuki Allah'ın inanan insanlara emrettiği, önerdiği asıl gerçek başkalarını biçimlendirme, yönlendirme, hesaba çekme yerine insanın kendi düşüncelerini, hayatlarını ayetlere göre düzenleme, biçimlendirme, hesaba çekme olarak önümüze çıkıyor. Mekke'deki ayetlere şöyle bir bakalım. Bugün Müslümanlar İslam'ın yasalarıyla oluşmayan düzenlerin sorunlarını İslam esaslarıyla çözme eğilimlerini sürdürerek Allah'ın ayetlerini İslam dışı düzenlere yama yapmaktadırlar. Yani garip yani. Ortada sorunlar var. Bu sorunlar İslam'a ait sorunlar değil. İslam düzenine ait sorunlar değil. Bu sorunları İslam'ın hükümleriyle çözme yolunda. Böylece hem kendilerini hem Allah'ın dinini İslam dışı düzenlere yardımcı, yama, destekçi olarak gösteriyorlar. Halbuki Allah dinini yani düzenini İslam dışı düzenleri aklamak için göndermedi. Gittiğiniz yerlerde, içinde bulunduğunuz topluluklarda sorular öyle gelir. Abi deniyorsa abi, hoca deniyorsa hocam, şöyle bir problemimiz var, bu problemi nasıl çözeceğiz? Problem nedir? Problem, içinde yaşadığı düzenin onun üzerine bıraktığı sorunlardır. Bu sorunları Allah'ın dinine göre çözme eğilimi gösteriyor. En çok da faiz konusunda. Girmiş her türlü faizin içerisine. Yapmış olduğu işlerin nasıl faiz dışında olabileceğine dair bir yorum alabilmek için, bir yorum duyabilmek için sormadığı kimse, uğramadığı kimse kalmıyor. Allah dinini bunlar için göndermiyor. Allah dinini, düzenini insanlar inanarak yanlışlarından dönsün, bir daha insanların zaaflarından kaynaklanan, düzenlere göre yaşayarak yoldan sapmasın diye gönderiyor. Bugün Müslümanlar Mekke'deki toplumsallaşmayı, Liderliği anlamamış, tarihten gelen mezhebi, fıkhi anlayışlarla toplumsallaşmaya, fıkhi kaydeler çerçevesindeki liderliğe inanarak Mekke'nin özünden sapmışlardır. Bugün Müslümanlar toplumsallaşma deyince, Mekke'deki Resulün ve arkadaşların toplumsallaşmasını anlamıyor. İkinci Akabebiatı'nda ve ondan önceki devrelerde Medine'deki toplumsallaşmayı anlamıyor. Önünde bir fıkıh var, tarihten gelen bir kültür var, bu fıkha göre bir liderliği düşünüyor. Bu fıkha göre bir toplumsallaşmayı düşünüyor. Halbuki önündeki fıkhın ortaya koyduğu liderlik veya toplumsallaşma Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde o yozlaşmış dönemlerde üretilen fıkıhlardan kaynaklanıyor. Dolaylı laikliğin uygulandığı, güya adı şeriat olan ama dolaylı laikliğin uygulandığı, dünya birleşmenin uygulandığı o devlet yapılarından kaynaklanıyor. O devletin fakihlerinden kaynaklanıyor. Böyle olunca bir türlü Medine'yi oluşturacak, bu özleri kavramayınca, Mekke'nin bu özlerini kavramayınca bir türlü Medine'yi oluşturacak Mekke toplumu oluşmuyor. Halbuki Mekke'yi anlamak, Mekke'deki ayetleri anlamak, Mekke'deki yapılaşmayı anlamak, Mekke'nin özündeki Müslüman olmak, Medine'ye göz kırpmak demek. Eğer Müslümanlar gerçekten Mekke'yi anlarsa, Mekke'nin içindeki o Mekke'deki gelen ayetlerin özünü anlarsa, Medine'ye göz kırparlar. Tabii anlayıp yaşarlarsa. Mekke'deki Müslümanlar ne Müslümanlara ne de topluma karşı Çin'le, nefretle, cezalandırmayla yönlenmemesine rağmen bugün Müslümanların düşüncelerinden, davranışlarından Çin, nefret, yargılama ve cezalandırma akıyor. Elbette böyle bir yapılanmanın Mekke'de gönderilen ayetlerle hiçbir alakası yok. Medine toplumuna gelince, ikinci akı biatı ile Müslümanlar otoriter toplum yapısına geçtiler. Nerede? Medine'de. Medine'deki Müslümanların konumundan daha doğrusu Medine'deki Araplar olan Es ve Hazeş kabilesinden daha önce söz etmiştik bundan önceki bölümlerde. Medine'de Arapların nüfusu Yahudilerden az olsa da Medine'nin yönetimi Arapların elindeydi. Bu bir gelenekti. Nasıl Mekke'de darun netliği oluşturanlar aşiretlere sen yönetici sınıfsın, sen işte ekonomi işlerine bakacaksın, sen işte harici işlere bakacaksın, sen adalet işlerine bakacaksın diye aşiretlere görev dağıttılarsa Medine'de de Medine'yi yönetme görevi Araplara aitti ve Arapların içerisinden Es ve Hazreş kabilelerine aitti. Tarihi bilgilere göre Es ve Hazreş iki kardeş kabileydi. Babaları Medine'yi kuranlardandı, kuran bir zat. Tarihi bilgilere Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Burasını tartışmıyorum. Bu nedenle Medine tarihinin kökeninde Evsin ve Hazretin ataları ve bu iki kabilenin etkenliği sürüyordu. Bu iki kabile Medine'yi, Medine'de yaşarken, Medine'yi yönetirken Yahudiler gelmiş, başka topluluklar gelmiş, oraya yerleşmişlerdi. Kendilerini misafir olarak addediyorlardı ve karışmıyorlardı. Tarihi bilgilere göre resul Mediniye Medine'ye hicret ettiğinde Medine'nin sosyal, dini ve demografik yapısını ortaya çıkarmakla işe başladı. Bir nüfus konusu ortaya çıkardı. Bu amaçla o günkü geleneklerde olmayan, yani o gün böyle toplumlarda çok fazla işte nüfus sayımıdır, şudur budur yapılmayan bir yapıda zamanda Peygamber Medine'de nüfus sayımı yaptırdı. Medine sakinlerinin tek tek erkek kadın çocuk yaşlı bir deftere yazılmasını istedi. Bu konuda Huzeyfe'den şöyle bir rivayet geliyor. Allah'ın evsisi bize din olarak İslam'ı seçen ve Müslüman olan kimselerin isimlerini tek tek yazıp getiriniz dedi. Biz ona 1500 kişinin ismini yazıp getirdik. Tabi aynı şeyi Yahudilerden, aynı şeyi Putteres Araplardan istedi Resulullah. Neticede nüfus sayımı sonunda Medine'de 10.000 bin kişinin yaşadığı, bunlardan 1500'ünün Müslüman, dört bininin Yahudi ve dört bin müşrik Arap olduğu anlaşıldı. Peygamber ikinci bir adım attı sayımdan sonra. Medine'nin doğal şehir sınırlarını tayin etti ve dört bir köşeye birer işaret koyarak bir site devletin topraklarını belirledi. Sınır çizdi yani. Bu sınırlar içinde kalan bölgeye Yesrib diyerek, daha sonra yaptığı Medine Anlaşması'nda, Benşur-u vesikasında Yesrib dedi. Şehrin sınırlarını ve isimlerini bu anlaşmada belirtti ve bu bölge Medine'de anlaşmaya varan bütün topluluklar için korunmuş yerdir dedi. Yani bu sınırlar içerisinde yaşayan insanlar korunacaktır dedi. Kim tarafından? Yönetim sınıfı tarafından. Yönetim sınıfı kim? Müslümanlar. Esver-Hazres kabilesinin önderliğindeki Müslümanlar Medine'yi yönetecekler ve bu sınırları içerisinde yaşayan bütün toplulukları putperestler de dahil, Yahudiler de dahil, Müslümanlar da dahil koruyacaklar. Sayında da görüleceği gibi Medine hudutları olan şehrin merkezi, vahaları, bugünkü deyimiyle köyleri, mezraları, kasabaları gibi tabirlerle o Medine ve etrafı tüm yaşayanlar on bin kişiydiler. Nüfusun çoğunluğu şehir merkezinde yaşıyordu. Şehrin yönetimi şehrin merkezinden yapıldığı için Medine'ye bağlı Arap kabileleri yönetime karışmıyorlar ama şehrin yönetimini tanıyorlardı. Nitekim Peygamberimiz vefat ettikten sonra da halifelerin seçimi Medine'de yapıldığı zaman o dört büyük halife devrinde başka yerlerde hiç seçimle uğraşmıyorlardı, atamayla uğraşmıyorlardı. Medine'de ilan ediliyordu, diğer bütün Araplar, bütün şehirler kabul ediyordu. Aynı gelenek devam ediyordu. Nereye kadar? Hz. Ali'yi ve onun kavgasını başlatan kişiye yakınlar. Şehrin merkezinde Yahudiler nüfusu Müslümanlardan fazlaydı. Buna rağmen Yahudiler Müslümanların Medine'yi yönetmesine karşı çıkmıyorlar. Yönetimi Araplara bırakıyorlar. Barış ve huzurda yaşamayı tercih ediyorlardı. O dönemde. Daha sonraki yıllarda farklı şeyler oldu. İkinci akabe ile oluşan yapılanmada aralarındaki savaşı bırakan Es ve Hazre kabileleri kardeşliklerini, barışlarını İslam'a gelerek ilan ettiler. Artık Medine'de Müslümanlara rağmen hiç kimse bir şey diyemiyordu yönetim konusunda. Önceki yıllar Medine'nin kralı olarak belirlenen ama henüz ilan edilmeyen İbn-i Selül bile ses çıkaramıyordu. İçten içe kıskançlığıyla Hırsıyla lü davranışlar içinde bulunsa da onun için artık krallık bitmişti. İbn-i Selül bunu çok iyi biliyor. Müslümanların lehine olan bu gelişmelere Medine'deki Yahudiler susuyor. Medine'nin kaderini tamamen Müslümanlar çiziyordu. Müslümanlara rağmen hiçbir kabile söz söyleyemiyordu. Medine'nin geleceğine dair kararları Müslümanlar alıyorlardı. Nitekim, Arabistan'da bir devrim niteliğinde olacak olan Resul ve Müslümanların Medine'ye davet kararı o güne kadar Medine'nin aldığı en büyük karardı. Çünkü Medine hiçbir zaman bütün Arapları karşısına alacak hiçbir kararı o güne kadar almamıştı. Medine'li Müslümanlar Resul açıkça savaşan Arapların kalbi Mekkelilere karşı Resulü ve Müslümanları davet etmekle savaş açtılar. Açıkça söylemediler ama Mekke'nin savaştığı, Mekke'nin karşı çıktığı peygambere ve Müslümanlara sahip çıkmakla biz size karşıyız dediler. Yaptıklarınıza karşıyız dediler ve biz de Müslüman olduk dediler. Hadi buyur davet ediyoruz. Ne yapacaksanız yapın dediler. Bu manada bir eylem gerçekleştirdiler. Elbette Mekkeliler ile barış içinde olan diğer bütün Arap şehirleri de Medine'yi karşılarına alacaklardı bu durumda. Çünkü Mekke, daha önce bol bol anlattık, uzun uzun, çünkü Mekke bütün Arapları Kabe vasıtasıyla kendisine bağlamıştı. 360 tane put vardı ve 360 put Arabistan'daki Arap kabilerini temsilen oraya konmuşlardı. Bu aşamada belki de Yahudiler Medine'nin yönetiminin Müslümanların eline geçmesine seviniyorlardı. Zira yıllardır put palestlerin yönetiminde yaşamışlardı. Arapların kalbi Mekkelilere karşı Arabistan'da misafir geldikleri için ses çıkarmıyorlardı putperestlere karşı. Hatta bazı Yahudi kabileleri tamamıyla kendilerinin yaşayacağı şehirler kursa da hiçbir zaman ciddi bir şekilde Araplarını karşısına alacak hayallere kapılmamış davranışlarda bulunmamışlardı tarihte. Fakat şimdi bunun farklı. Medineli Müslümanlar bütün Arapları karşısına alırken Medine'nin Müslümanların eline geçirmesine ses çıkarmayan Yahudiler de Arapların hışmına uğrayabilirdi. Yahudiler bunun farkındaydı. Buna rağmen yine de ses çıkarmadılar. Bütün bu gelişmeler şu özetleri yaptırıyor insana: Medineli Müslümanlar nüfuslara az da olsa bir. Medinenin siyasetini belirlediler. İki, Medinenin geleceğine dair kararlar aldılar. Üç, Medinenin yasalarını belirlemeye bir. Erk bir güce sahip oldular. 4. Medine adına savaş kararı, barış kararı imzalamaya güç sahip oldular. 5. Medine'nin yasalarına aykırı davranışlarla suç işleyenleri cezalandırma gücüne sahip oldular. Bu konularda kendilerini yetkili ve etkili gördüler. İşte bu durum Medine'deki Müslümanların otoriterliğinin veya Medine'ye iktidarlarının göstergesiydi. Halbuki Mekke'de Müslümanlar 12 yıl içinde bu konuma gelemediler. Medinede ise 2 yıl içinde geldiler. Allah'ın takdiriyle olaylar bu şekilde gelişti. Müslümanlar Medine'de toplanmaya başladılar. Medinelerin bütün beklentisi, gözlerikleri tek şey Rasulün Medine'ye hicretiydi. İkinci kavebiyatında Rasul 12 kişi belirleyerek Medine'yi yönetecekleri tespit etti. 12 kişi seçildi ve bu 12 kişi Rasullah Mekke'de iken onlar rasullah adına Medine'yi yöneteceklerdi. Bu 12 kişinin lideri Rasuldu. Rasul kendisi Medine'ye hicret edinceye kadar onlar Rasul'den gelecek talimatlara göre Medine'ye hakim olacaklardı. İkinci akabebiyatında biatlaşma bu konuda oldu. İkinci akabebiyatı Medine'deki liderliğin Mekke'deki liderlikten farklı olduğunu gösterdi. Mekke'deki liderlik Rasullüğün sınırları içerisindeyken Medine'deki liderlik Rasullüğe bir artı olarak Medine'nin yöneticiliğini, krallığını getirdi. Medine'deki yöneticilik, krallık yönetmek için görevliler atayacak, Medine'nin yasalarını belirleyecek, yasalara uymayanları cezalandıracak, Medine'nin çıkarları doğrusunda savaş açacak veya barış yapacaktı. Bu yetkilere sahipti. İşte bu bir devletti. Devlet olma hüviyetinin esasları buydu. Otoriter toplum olmanın esasları buydu. Değilse insanların etkili olmadığı bir yerde bir grubun bir araya gelip biz İslam adına devlet kurduk deyip hiçbir siyaseti belirleme, hiçbir cezalandırma toplumsal geneline, hiçbir sınır içerisinde egemenliğini koyma gibi bir anlayışı olmadan biz devlet kurduk demesi hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü devlet çocuk değil, bir er kişi, bir güç işi. Bu devletin içinde farklı dinden, farklı etnik kökenden insanlar yaşıyordu. Onların yönetimde hakları yoktu, onlar Medine'nin yönetiminde karar alamıyorlardı. İki farklı toplumsallaşmanın ana kriterini çok basit bir dille şöyle anlatabiliriz. Eğer bir toplumun otoritesi yani iktidarı belli değilse, mesela yönetim boşluğu varsa, nitekim tarihte, toplumlarda bu tür şeyler görüldü böyle durumlarda yani lider yoksa bir yönetim boşluğu varsa böyle durumlarda toplumda bütün farklı grup cemaatler üzerinde Egemen olan toplum grup toplumun otoritesini belirler İran devriminde bunu gördük. İran devriminde bu gerçek ortaya çıktı gösterdi bir şeyden gördük nasıl gördük? Şah karşı gruplar ayağa kalktı, Şah'ın otoritesi kayboldu, Şah'ın otoritesi doğrusundaki yönetim sınıf kayboldu, bir boşluk doğdu. O anda Şah'a karşı yürüyen gruplar vardı, bu gruplar içerisinde Hümeyni'nin grubu öne çıktı ve topluma devleti kurdu. Diğer iki grubu yanına var. Aslında toplumdaki iktidar savaşı liderler arasında değildir, dikkatinizi çekiyorum. Toplumdaki iktidar savaşı toplumda otoriterlik iddiasında olan gruplar cemaatler arasındadır. Günümüzde Müslümanlar hemen hiçbir yerde otoriter cemaat veya otoriter toplum olma yolunda başarılı değiller. 1979 yılında İran'da gerçekleşen devrimle Caferi mezhebi taraftarları Amerikan yönetimdeki şaha karşı otoriterliğini gerçekleştirdiler. Bugün Suudi Arabistan'da veya bazı Arap devletlerinde İslam uygulanıyor iddiasında olsa da aslında onların uygulamalarının Allah'ın diniyle bir alakası yok. Onlar gelenekselleşmiş Arap İslamcılığını uyguluyor. Arap İslamcılığı ise Allah'ın ayetlerine dayanmaktan uzak, Arap örfüne göre şekillenen bir din. Bugün Arap baharıyla bazı Müslümanların yaşadığı topraklarda Sovyet yanlısı Arap toplumlarıyla, Amerikan yanlısı Arap toplumları otoriterlik kavgasına girişmiş durumda. İşte Mısır'da, Libya'da, Cezayir'de, Tunus'ta ve Suriye'de. Ülkemizde de AKP döneminde CHP'nin otoriterliğiyle yönettiği sol kemalist otoriter yapılanmasına karşılık muhafazakâr, Liberal, kapitalist Amerikancı Kemalist otoriterlik kavgası var. Günümüzdeki siyasi kavgalarının ana temeli bu. Balyoz, Ergonokon gibi yargılanmaların temelinde de yatan bu. Bu kavşakta sadece İslam'a göre hareket edeceklerini söyleyen Müslümanların toplumda herhangi bir otoriterlik yapılanması mümkün görünmüyor. Kaldı ki otoriter yapılanmaya gidecek toplumsal yapılanma dahi yok Mekke'deki gibi. Ülkemizde Müslümanların konumu ya kendi aralarında tartışan ya da devlet yapılanmasında iktidar şansı arayan konumunda. Bugün Allah'ın ayetlerine göre yaşayacaklarını söyleyen Müslümanların, Mekke'de yaşayan Müslümanlar gibi, orada mücadele veren Müslümanlar gibi net ne söylediğini, neye inandığını, neyi hedeflediğini bilen tavırları yok. Hilafet düşüncesi Allah'ın ayetlerinden kaynaklanmıyor. Mezhebi kökenli bir ilafet düşüncesi, fıkıktan kaynaklanan bir ilafet düşüncesi var. İmamet düşüncesi Allah'ın ayetlerinden kaynaklanmıyor. Mezhebi kökenli bir imamet düşüncesi var. Cemaat düşüncesi Allah'ın ayetlerinden kaynaklanmıyor. Mezhebi, hanefilikten kaynaklanan, hanefi mezhebinin hukuk kurallarından kaynaklanan bir cemaat anlayışıyla cemaat düşüncesini gerçekleştiriyor bugün Müslümanlar. Belki de ülkemizdeki ve dünyadaki Müslümanların asıl hidayetleri bu noktalardan olacak. Önce düşüncelerinin yapısını, iddia ettikleri düşüncelerin yapısını Allah'ın ayetlerinden kaynaklandıracak düşüncelere hasıl olacaklar. Bu noktada edecekler. Tartışan değil, ayetlere teslim olan, uzlaşan değil, Allah'ın ayetleri doğrusunda hareket eden Müslümanlar Mekke'nin özlerini kavramış olacak. İşte o zaman Allah'ın iktidarı, Allah'ın ihtidar nasip edeceği topluluklar sınıfına girmiş olabiliriz. Değilse neye layıksak ona göre yönetiliriz. Hüküm budur. İnşallah Allah bize o hidayeti nasip eder. Mekke'de Resulüne ve Resulün arkadaşlarına nasip ettiği hidayeti bizim aklımıza, kalbimize, irademize de inşallah nasip eder. Değilse ehli kitabın kandırdığı gibi kendisini biz de kendimizi kandıranlardan olursun. Evet arkadaşlar bugünkü sonumum burada bitti. Haftaya devam olacak inşallah. Ben mikrofonu bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.